الثاني حاصل باعتبار جلالته أي لف عليه على المعنى قدمه لفثي حاصل باعتبار الاستعمال لأن كون اللف بحيث يفهم منه المعنى مقدم على الاستعمال فما يتعلق به يجب أن يقدم على ما يتعلق بالاستعمال. <تصفيق> yakın zamanda kolay elleri göreceğiz. Fıkıh meselesi 100 yıl, 100 göreceğiz. Hocam Hücürcüğün, bir, daha da bir da ders, da ders da daha kaldı inşallah. Da Bu da ve da bir sonraki dersten sonra fıkıh meselelerine gireceğiz. Ne gelecekse de, e, bir ders daha var bundan hariç. Ne Ondan ne sonra ne o konulara de. girecek inşallah. Hocam hem usul de, hem fıkıh. ıktısimu e, tali ikinci taksim hasılı ki itibari delaletim. ey lafzi lafzı delaleti itibarı olan taksimdir malumunuz birinci taksim lafzın mabni itibarıyla olan taksim idi ve dört kısımdı yani hatan muhterek kem bi münekker demişti taksim de lafzın delaleti itibarıyla olan taksimdir Neye delaleti tabi alay ey el Lafzın manaya delaleti itibarıyla olan taksimdir. Bu ikinci taksim. Qaddemahu ala taksimil hatri bi itibari'l isti'mal. Lafzı istimal etme itibarıyla hasıl olan taksim gücüne bu delalet itibarıyla olan taksimi <gülüyor> musannaf taksim Yani önce lafız itibarıyla taksimi anlatmıştı. İkinci olarak Delalet iti, lafzın manaya delaleti itibariyle olan taksimi anlatacak bugünkü derste. Bir sonraki bölümde ise lafzın isti'amali itibarıyla, manada isti'amali itibariyle olan taksimi anlatacak. Şimdi burada diyor ki, isti'amali itibarıyla olan taksimin üzerine delalet itibarıyla olan taksimi takdim etti. Yani önce delalet itibariyle olan taksimi yaptı sonra iskevmal itibariyle olan taksimi yapacak. Neden? لَيَنَّ كَمْلَ لَفْزِ بِحَيْقِ يَنْتَهِمُ minhul mana. Çünkü lafzın kendisinden mana anlaşılan olması haysiyetiyle. Lafz مُقَدَّمٌ alel الْاِسْكَعْمَالِ İstikamal itibariyle olandan öncedir. Birinci olarak bunu söylüyor. Dolayısıyla فَمَا يَتَعْلَقُ bu intihama, yani lafızdan mananın anlaşılmasına taalluk eden يَجِبُ bu يُقَدَّ مَعْلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِسْتِعْمَالِ İstimale taalluk edenden önce olması vaciptir. Bu zaten malum olan bir şey. Malumu ilandan fazla, fazla bir şey olmadı bu. Aslında burada gerekçe olarak İzmir'in de değindiği bir noktaya değinmek gerekir. Malumunuzdur, Molla başında da vatı' varsa, delalet de vardır der. Yani vatı' neyi gerektirir? Delaleti gerektirir. İstemali değil ama delaleti gerektirir. Dolayısıyla vatı'dan sonra, yani nafsın manaya, vat edilişinden sonra gelmesi gereken taksim, tabii olarak vatın gerektirmiş olduğu nedir? Delalettir. Yani lafızdan mananın o ve hafa cihetinden anlaşılması yönünde bir taksim yapılması gerekirdi. Nitekim de öyle yapılmıştı. Ancak burada her kitapta toplu halde bulamayacağınız, yani babu dediğimiz, yani delaleti şükür dediğimiz bir delaletten bahis yapılıyor ki bunu burada geçmemek lazım. Çünkü bu şekilde toplu halde başka yerde pek bulunmayabilir. Bizim bunu cem etmiş. Yani delaleti önceki kısma ayırıyoruz. Birincisi delaleti lafziyeci lafzın delaleti ki bu zaten konumuz olan. İkincisi ise gayri lafzi olan delalet. Gayri lafzi olan delalete delaletin sübutu der. Yani susmanın delaleti. Bunu diğer adı da beyan-ı zaruret. Bu susmanın delaleti dediğimiz Usul kitaplarına beyan-ı zavure diye giren dört kısımdan ibarettir. Birinci kısmımın Mantuka lazım gelen. Yani önünüzde bir ibare var, telaffuz edilmiş, söylenmiş olan bir ibare var. O ibare neyi gerektiriyor? Bir şeyi gerektiriyor. O gerektirdiği şey hakkında ne yok? İbarede lafız yok. O konuda tutulmuş. Ama onu o mantık gerektiriyor, mantıkın lazımı oluyor. Nasıl mesela ayet bir kelimeden misal vermiştir Bismillah. Fıllan yekul lahu wa lelun labari sehu Eğer bir kişi ölür de geriye velet, yani çocuk bırakmazsa, gerek erkek evlat olsun gerekse kız, velet kelimesi içinde kapsıyor. Bir kimse ölür de geriye varis olarak erkek ve kız çocuk bırakmaz. Kendisine ana babası varis olursa anne için ölenin geriye bırakmış olduğu malın üçte biri var. Baba için. <gülüyor> Baba hakkında hiçbir kelime konuşmuyor. O hususta ayet-i kerimede ne var? Susma var. Yani bu hususta konuşulmamış ama biz anlıyoruz ki O'na varis olan, yani ölene varis olan, sadece anne ve baba ise ve annenin mirastan ne kadar alacağı beyan edilmiş, babadan bahis yapılmamışsa bu lafzın mantuğu, yani bu lafzın bize ifade ettiğine lazım gelen nedir? Kalanın da babaya ait olması. Kalan nedir? Üçnetidir. Dolayısıyla burada beyan-ı yani susmanın delaletiyle babanım da üçte iki alacağı ne oluyor, beyan edilmiş oldu. Birincisi bu. İkinci olarak, Delaletü sakit illezi vazifetuhu el beyan. Vazifesi beyan olan kişinin susmasının delaleti. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, şahit olduğu bir hadise hakkında, eğer hadiseye müdahale etmiyor, susuyorsa, o susması, ki biz buna takriri sünnet diyoruz zaten, o susması nedir? Yanında yapılan, huzurunda yapılan o fiilin cevabına delalet. Buna delalet eden ne oldu? Delalet eden, şanı konuşmak olan, yani doğru ise tamam bir şey söylemiyor ama doğru değilse mutlaka müdahale etmek olan, ki rasuller, mutlaka müdahale ederler yanlışlar. Etmiyor ise onun o müdahale etmemesi susması o mesele hakkında konuşmaması nedir? Susmak delalet etmektedir. Neye? Huzurunda yapılan fiilin caiz olduğuna. İkinci olarak da bu. Üçüncü olarak da bir efendi kölesinin ticaret yapmasına izin vermediği halde kölesini çarkıda birine bir şeyler saparken görse eğer efendi onu satmadan ne yetmezse yani satamazsın ben sana izin vermedim demezse efendinin o susması da nedir? Onun satışına izin vermiş demektir. Dördüncü olarak bunların hepsinin adı beyanı et, Yani susmanın delalet etmiş olduğu manalar. Dördüncü olarak da Mâsebete zorunete kısafin kanağmış ki <fî> mâturûr ıte, örf olan ehminizana göre, örf olan bir konumda ibareyi kısaltma zorunetinden sabit olandır. Mesela ben desem ki, lehû aliyâ mîetun ve dirham, ve mîetun Falan kişinin benim üzerinde. Yüz ve bir bir hem ve de yüz ve bir dinar alacağı vardır dediğim zamanda mi'e kelime için malumunuz sayıdır. Sayılar ister? kendisi ister. Halbuki bu ibarede temlisler ne yapılmamıştır? Zikredilmemiştir. Ama zikredilmemesi o manayı ona yüklememişe engel değil. Burada ibarenin ihtisarı kısaltılması kastedilmiş. Ördür ki siz bir sayıya bir şeyi affediyorsanız, o affettiğiniz şey o sayının aynı zamanda neyi olur? Temizli olur. Yani lehu gel niyetin ve bir hem diyorsam falanın bende yüz ve bir bir hem alacağı var. Oradaki bir bir hem sözünden niye kelimesinin temyizinin bir hem olduğunu, ondan şükür edilmiş ama örfen onun bir hem olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Şükürün delaletidir bu da. Aynı şekilde ve niyetun ve dinarun diyorsa ikinci miye kelimesinin temyicinin dinar olduğuna susuyoruz ama orada temyizi etmekten ne var ona? Yine delalet vardır. Ve yani ediyoruz buna. Bunların hepsi neydi? Beyanı davuret değil. Diğer ismi de şukutun delaleti demektir. Peki, şimdi konuya tekrar dönelim. Lafzın manaya delaleti, ne cihetten delaleti? Vuduhan, vuduh, açık olma cihetinden ve hapeen, ve kapalı gizli olma cihetinden. Şimdi bir lafız zikredildiği zaman da bu lafız mutlaka bir manaya vaz edilmiştir. Önce vazı var demiştik zaten. Ondan sonra delalet var. Delalet nedir? Bir lafızdan mananın anlaşılması. Lafızdan mananın anlaşılması anlaşılması iki şekilde olur. Ya vuduh yani zuhur cihetinden zahir bir bu mananın anlaşılması veya onda hafa kapa, kapalılık var orada. Mananın anlaşılmasına engel olan bir takım şeyler var iki yönüyle ele alınacak. Vodoh cihetinden daha önce de söylediğimiz gibi vahim, masrufetler, muhkem kısımları hafa cihetinden de yine daha önce söylediğimiz gibi hafi, müşkil, mücmel ve müteşabih kısımları çıkacak. Bugünkü derste bu çekil kısmı incelikleri ve misalleriyle beraber kısaca ama. Neden kısaca? Çünkü bunların her biri daha sonra Haaf denecek, ele alınıp incelenecek. Am denecek, ele alınıp incelenecek, incelenecek. Aynı şekilde zahir, nasr-ü muhkem kulların da her biri tek tek ele alınıp incelenecektir. Ama biz gene de ön bir giriş olması bakımından bazı bilgileri vereceğiz inşallah. En incihet ima, vuduf ve kafacihetinden cihetinden ı manaya delal et. Ve ey etsani ikincisi. İkinci taksim. Ve'l muradu el-ıttamul hasile min hada'l taksim Yine aynı konu. Bir önceki derste de söylemiştim bunu. Ve huza ne vardır? İstihdam vardır. Yani merci'inin manası ayrı, kendisinin manası ayrı. Merci'ine baktığımız zaman nedir bunun merci'i? Taksim-i sani. İkinci taksim 8'lik. İkinci taksimden hasım olan kısımlar sekiz tanedir. Dolayısıyla zamir-i ikinci taksime gidiyor ama zamire verecek olduğumuz mana o değil. Ona verecek olduğumuz mana hangisi? Vel murâdû. Bu zamir ile, yani zamir, zamire vereceğimiz mana ne? Kast edilen nedir bundan? El asamül hasıletü min hader taksim. Bu ikinci taksimden usule gelen kısımlar nedir? Semaniyet sekiz tanedir. Erbaatın bir itibarii Dört tanesi, lafızdan mananın zahir olması itibaren, zuhurunun yollarını beyan hakkında. Aslında tam açılım manası odur bu Ne demektir? Lafızdan mananın zahir olmasının yollarını beyan. Birincisi bu. Ve erbaatın bir itibari Dört tanesi de lafızdan mananın Zahir olamamasının yolları, kafa da o demektir. ha. Luhurun zikridir yani. zannedilir ki en cidden erbatin akirati 100 tane'nin zikri, yani kafa itibarıyla olan kafi bildiğimiz keşapide bildiğimiz kısımların zikri, beyan Ula ilk dört taneyi beyan için bir zannedilir. Niye öyle zannedilir? İlbütte çünkü ilk dört tanenin hızı ile tebeyyenet eşya ilk dört tane dahil olur ortaya çıkar. Böyle zannedilir, böyle tekezalir, öyle değil. Burada ikinci dört kısım birinci dört kısımın daha iyi anlaşılmak için diktelenmiş olan kısımlar değil. Aynen ilk dört ilk dörtte olan kendilerine ait özel hükümler olan kısımlar olduğu gibi ilk dört tanesi. Son dört taneci de aynı şekilde kendilerine ait özel ahkam olan kısımlardır. Onun için ben inne ahkamen ahkâmen hâfaten lihâ. Bilalik bu son dört taneye de ait onlara hâf ahkam vardır. Birinci, yani ilk dört kısım anlaşılsın diye ikinci dört kısım cikredilmiş değil. Nitekim yerinde beyan edilecektir. inşallah ta'ala. Asıl konuya daha girmedi ha. Naam. Evet. Fi'ad bil müteşabihi minhâdihim aksam kelam. Bu çekil kısımdan, yani bu cihetinden dört kısım, hafa cihetinden dört kısım, hafa cihetinden olan dört kısmın dördüncüsü neydi? Müteşabih idi. Müteşabihin, delaletin kısımlarından sayılması sözcük. Delalet ne demekti? Lafızdan mananın anlaşılması demek. Müteşabitte de biz hiçbir zaman lafızdan manayı anlayamayacağız. Müteşabih olmasının sebebi o zaten. Değil mi? Onun için bu husus söz götüren bir husustur. Onun hakkında ileride yine bahis yapılacaktır diyor. Kelam-ı yetkifi mavdu'ihi inşallah ta'ala. Yerinde gelecek olan söz var. Onun hakkında konuşacağız. Şimdi asıl konuya giriyoruz. Yani kısımlara giriyoruz. وَجْهُلْ ذَبْتُ ذَبْتُمْ Neden delalet cihetinden olan bu vuduf cihetinden dört kısım, kafa cihetinden dört kısım olmak üzere sekizdir de, yedi değil, altı değil, beş değil, on değil, on bir değil, on iki değil. Neden sekiz var? Bu zaptın vecihini veriyoruz şimdi. اَنَّ الْلَبْتَ لَفُزْ اِنْظَهَرَ مَعْنَاهُ Lafzun manası zahir olursa se imma en ihtimali tevil evi taksir. Eğer lafzın manası o şekilde zahir ise bu ya tevili ihtimal eder veya taksiri ihtimal eder. E ya da veya tevil ve taksiri ihtimal eder. Şimdi girmekte olduğu konu wudu temizliğinden Lafzun delaletinin kısımları. Yani lahir lafız müfesser muhkem bunlara gidiyor şu anda. Diyor ki eğer lafzun manası zahir ise bakarız. Tevil ve tev'a ihtimali varsa ya onu ihtimal eder veya hatta ihtimal etmez. Şeyin ihtimali. Eğer lafız manası zahir olan lafız Manası zahir olan lafızdan neyi kastediyor aslında? Bundan kastettiği zahir ve nazdır. Çünkü zahirin ve nazın da ortak özelliği nedir? Tekvir ve takdisi kabul etmedi. <gülüyor> Müfessar tekvir ve takdisi kabul etmez ama nefzi kabul eder. Muhkem ise de kabul etmez. Şimdi bunların hepsini misalle anlatacağız inşallah. Fehim istemeler, eğer tebbir ve takdisi ihtimal ediyorsa bakarız. Feinkâne zuhûru ma'nâhı bi eğer nafsın manasının zuhûru mücerred ile oluyorsa yani siz lügat ehlisinin mücevred kelamın kelimelerine bakıyorsunuz lügatça manalarında biliyorsunuz, size bir mana zahir oluyor. Eğer böyle olursa zahir. buna zahir derler. Zahirle ile kastın misalini beraber vereceğim. Ve illa eğer ve illem yekun zuhur manahu bi mücevvedi siğat ile mananın zuhuru olmuyor. Ben limanen minel mütekellim başka bir yerden makin yapıyorum size. Hizmiri dedi. Ancak mütekellimdeki bir manadan dolayı eğer bu zuhur oluyorsa yani yufhemu minhu manen lem yufhem minel zahir Teykadan anlaşılan mananın dışında bir manada daha anlaşılıyor. Mütekellimdeki bir manadan dolayı bir manada daha anlaşılıyor. Ne sebebiyle anlaşılıyor o? Bir sebebenle mütekellime taka zalike mazma lisalihü mana. Demek ki zahh olacak bu nasta mücerret teykadan zahir olan mananın üstüne bir de neyi eklemek gerekiyor? Mütekellimin o telamı Tevketme gayetini, maktabını eklemek gerekiyor. Şimdi misalli ortaya çıkacak. Bakın, bir adam gâinî el-kavmû dese bana kavim geldi dese ayetten de misal vereceğim buna. Bana kavim geldi dese e, ama şu mastır diyelim. Ve illâ fevun nastır. O da nastır. Rahil ile nastan bahsettik şimdi. Vuduf cihetinden dört kısmın ilk ikisi zahil ve nastır. Bir adam bir dese ki gâinî kavmû kavim bana geldi dese bu ibareyi tevk etme gayesi nedir? Kavimin geldiğini karşı tarafa hatabını anlatmadır. Bu manada nahtır. Peki bir de şöyle söylese câilin kavmi demiyor da ra'ytu fulanen hîne câilin kavmi kavim geldiğinde falan kişiyi gördüm Bakınız kavim geldiğinde falan kişiyi gördüm Bu kelam hem bu kelamda zahir var hem de hak var. Bu kelamı sevkeden, söyleyen kişinin gayesi kavmin geldiğini vurgulamak mı? Yoksa falan kişiyi gördüğünü vurgulamak mı? Falan kişiyi gördüğünü vurgulamak. Çünkü bakınız ibareyi nasıl kuruyor? Vaitu filanen hile ca'ilin kavmı. geldiğinde falan kişiyi gördüm. Sözü Falan kişiyi gördüğü noktasında sevk ediyor bu ibareyi, bu kelamı. Ama bu kelamın kelime kelime manalarına baktığımız zaman da kavmin geldiğini de ifade etmiyor, ediyor. İşte bu söz, رَائْتُ فُلَانَنْ حَيْنَ جَاءِنِ Sözü, mütekellimin sevkı itibarıyla, falanı görmeye sevk ettiğinden dolayı falanı görme hususunda naz, ama kavmin gelmesi hususunda zahirdir. Buna bir ayet-i kerimeden misal verin. Bismillah. أهل الله البيع وحرم riba. Allah Celle Celaluhu alışverişi helal, faizi haram kıldı. Şimdi ben zaten Arapça kelimelerin Türkçe karşılığını ver. Arapça kelimelerin Türkçe karşılığını vermenin adı zahirdir zaten. Dolayısıyla bu ayet-i kerime, Alışverişin helal, faizin haram olduğu noktasında zahir. Ama Mevla Teala bu ayeti kelimeyi kerimeyi neye mukabil sevk ettir? Bunun öncesi var. Öncesine baktığımız zaman da görüyoruz ki, o dönemdeki müşrikler, kafirler diyorlar ki, yine ayet-i kerimenin ile biliyoruz biz bunu, bismillah, innemel leyhum ismur riba, alışveriş, Faidin mişlidir. Alışverişte faiz aynı şeydir diyorlar. Onlara red olsun diye Mevla Teala <gülüyor> Alışverişi Allah helal kıldı, faizi ise haram kıldı. Nasıl aynıdır dersin? Ha ki ayet-i kerimenin neye dayanıyor? Alışveriş ile faiz arasında fark olduğunu diyana dayan. O zaman bu ayet-i kerime, bakın aynı ayet-i kerime. اَحَلَّ اللّٰهُ الْلَيْعَ <gülüyor> ayet-i kerimesi alışveriş ile faiz arasında fark olduğunu dayan noktasında naftır, alışverişin helal, faizin haram olduğu noktasında zahir. Oldu mu? Yani nafta devreye ne giriyor demek ki? Mütekellimin maksadı, sevki giriyor. O kelamı sevk etmesi giriyor. Nas o cihetine bakıyor. Yani lafızdan anlaşılanın üzerine onu da etmiyor. Onun için konusu geldiği zamanda, babı geldiği zamanda göreceğiz ki vuduh cihetinden olan zahir nas müfesser muhkem bu kısımlar mütedahiledir diyecek. Ne demek o? Normalde kısımların mütedahile değil, aralarında müdayenet olması lazım. Mesela birinci taksimde ''Hâf, âm, müşterek, kem'i münefkâr'' dediğimizde ''Hâf'ın içerisine asla âm girmez!'' Âm'ın içerisine kem'i münefkâr girmez, müşterek girmez. Yani mübahid bir kısımlar dediğimiz. Halbuki vuduh ve kapağı yapılan taksimlerde ise vuduh cihetinden yapılan taksimde ''Lah-i Muhkem'' derken Lafızdan mananın anlaşılması, en alt seviyede zahir olana zahir, bir üst seviyede zahir olana naz, daha üst seviyede zahir olana müfessar, daha üst seviyede zahir olana muhkem denir. Dikkat edin, seviyeyi yükselttiğiniz zaman da en üst seviyede olan, en alt seviyedekini zaten içeriyor demektir. Dolayısıyla bu kısımlar arasında tedakul vardır. Tedafi hübücü kısımlar arasında mübâyenek olur. Burada tebâin yok. İtibari olarak farklılık vardır. Bak o haydiyet kayıtları diyoruz onlara biz. Yüce kim? Şigadan anlaşılan olması itibarıyla zahir. Şigadan anlaşılanla beraber mütekellimin sevkini katmak itibarıyla nedir diyoruz? Nah diyor. Tehvil ve takdirse ihtimali olmaması haysiyetiyle müfesser diyoruz. Neshe ihtimali olmaması haysiyetiyle de muhkem diyeceğiz. Peki bu vuduf cihetinden olan dört kısım kendi içerisinde mütedahil bunların mutayimleri yok mu? Bak. Nedir o? Vukabilli. Hafa cihetinden olanlar. Yani hafa neyle başlıyordu? Hafa cihetinden olanlar hafî, müşkil, mücmel müteşâfî. Bizim bu taraftaki zahirin mübâyini nedir? Hâfîdir. Nafsın mübâyini nedir? Müşkildir. Bu karşılaştırarak mübâyenet yapılmıştır. Dikkat edelim. Bu taksimler içerisinde sekiz kısmı altında barındıran sadece iki taksimdir. Onun da sebebi mübayinleri ikinci taksimde zikrediliyoruz. Bir taksim içerisindeki yani uluh cihetinden olan taksimin altındaki kısımlar arasında mübayenet yok. Mübayeneci ortaya koyabilmek için diğer dört kısım zikrediyoruz. Diğer kısımlarda öyle yok. Her biri diğeri Peki Peki zahirden attı böyle ifade ettikten sonra ve illem yahtemil ve illa tevven demiş ve illem yahtemil eğer lafız tevili ve taksisi istimal etmiyorsa bakar. Şimdi bu e, zahir ve nasf her ikisini neyi kabul eder? Tevil ve taksisi kabul eder. Tevil ifadesi ve tahsif ifadesi. Taksis ifadesi genelde nerede kullanılır? Ağanda kullanılır. Tevil ifadesi ise daha geneldir. Ama burada hasta tevil söz konusudur. kitabımıza bakarsanız tevilin üzerine has taksisi düzenle âm yazmıştır. Tesadüfi değil. İzmirli'den almıştır o kaydıda. Onu da söyledikten sonra veylem yahtemil aslında biraz biraz en azından fıkhî meşellere giriyoruz. veylem yahtemil eğer tebbil ve taksisi ihtimal etmiyorsa bakarız. feyim kabilen nesqa fehu el Eğer neskî kabul, beyanı tebdil demektir o da. neskî kabul ediyorsa o müfessardır. veylem yahtbel eğer nezhi kabul etmiyorsa fehval muhkem. O zaman muhkemdir. Önce bir müfessere misal verelim. Müfessere misali, bismillah fe seccedel melaiketu kulluhum ecma'ûne. Meleklerin hepsi topyekun secde ettiler. Kime? Adem aleyhisselam. Buradaki secdede maksap da yere kapanma değildir malum. Saygı gösterişinde bulunmazdır. Secde-i inhinâ derler. Değil mi? Tevşirlerde. Saygı gösterdi. Yani değinmez. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman kulluhum ecma'un dursun. Sadece fesecedel melâiketi'ye bakalım. Kulluhum ecma'un ifadeleri, kelimeleri birisi taksisi ortadan kaldıracak, diğeri tebili ortadan kaldıracak. Zaten müfesser ne demek ki? Tabii, şunu evvela bir daha söyleyeyim, şunu söyleyeyim aslında söylemedim. Söylemem yani. Bu ikinci taksim kelime ile değil, kelamla ilgilidir. Velâvet olan taksim kelime değil ha, kelam ile ilgilidir. Dördüncü taksim de aynı şekilde kelam ile ilgili olacak. Yani de ibâre ilâfîn. Birinci taksim, vatur cihetinden olan taksim kelime ile ilgilidir. Üçüncü taksim, isteğman cihetinden taksim ve kelimeyle ilgili olacak. Ama bu üçüncü taksim neyle ilgilidir? Selam ile ilgilidir. Nietekin? فَسَجَدَ الْمَلَاِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ illa اِلِّيْسُ Bu ayet-i kerimenin bütünü üzerinde konuşuyoruz biz şu anda. فَسَجَدَ <gülüyor> الْمَلَاِكَةُ Melekler secde ettiler. Bu ayet-i kerime meleklerin secde ettiği noktasında nedir? Zahirdir. Kelime manası değil mi zaten? Lugat manası, ehli i Lugat, onun manasını söylüyor. İşte o zahirdir, o hususta zahir. Ama bu ayet-i kerime, meleklerin Adem aleyhisselama tavir ettiğini bildirme noktasında naftır. sevk ondan dolayıdır. Bu ayet-i kerime ne için sevk edildi? onu niye bir daha sevk etti, bize gönderdi? Meleklerin Adem Aleyhisselam'a tazim ettiklerini bildirmek için. Ama bunun yanında lügat manası olarak baktığımız zaman meleklerin teyze ettiğini de anlıyoruz öyle değil mi? Meleklerin teyze etmesi noktasında zahir, Adem Aleyhisselam'a meleklerin tazim etmesi noktasında nahdur. Fakat, فَسَكَدَ الْمَلَائِكَةُ kelamının cümlesinin neye ihtimali var? Hem tahsise ihtimali var, hem telhine ihtimali var. Buraya kadar olan kısımda. Tahsise ihtimali var çünkü Hesecedel Melaiketü'de El menaiket kelimesi geçiyor. El Melaike nedir? Cem'idir. Evvelinde nam tarif var, için içindir. Ağmıdır. Hemen akla gelir ki bu ağam maksusul bazı olan ağmıdır. Bir kısmı tahsis edilmiş olan ağmıdır. Demek ki taksit ihtimali var burada. Kulluhum, ayet-i hepsi, yani meleklerin bir kısmı değil, hepsi taksit ihtimali ortadan kaldırdı. Taksit ihtimali nasıl çıkıyordu? Melaike kelimesi amdır ama taksit edilmiş, yani maksusun baz olan ağamı da değil midir? Bu ihtimal vardır. Kulluhum ile bu taksit ihtimali ortadan kaldı. Ama tekvil ihtimali hala duruyor. Tekvil nedir? Acaba melekler önce bir kısmı, sonra bir kısmı, daha sonra bir kısmı secde ederek mi hepsi secde etti? Yoksa hepsi aynı anda mı secde etti? İşte bu tekvildir. Bir kısmı önce, daha sonra bir kısmı da olabilir, aynı anda hepsi de olabilir. İki tekvil oluyor burada değil mi? O da olabilir, bu da olabilir. Ekmaun, <gülüyor> Topyekün hepsi secde etti. O tekniği de bu ortadan kaldırdı. O zaman bu kelamı kadim nedir? Müfesserdir. Neden? Çünkü tahsise de, tekniğiyle kalmadı. Ya? İhtimali kalmadığına göre o zaman bu ne oldu? Müfessşer oldu. Muhkem nedir peki? Muhkeme misal olarak da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam El-Cihad-ı Mazin İlahiyem-i cihad kıyamet gününe kadar devam edecek. Efendimiz aleyhi salatu bu sözü muhkemdir. Yani netka de ihtimali yoktur. Netka de ihtimali yoktur. Neden? Çünkü bu sözde ne var? Kıyamete kadar olmayı ifade eden tekidi, hükmün ebediliğini ifade eden bir söz var, bir kelime var. Nedir o? Ejihad-ı mazim. İlâ yevmil kıyâme. Neyini ne daha? Yani bu hükmün kıyamete kadar devam ettiğini söyleyen söz var burada, lafız var. Dolayısıyla bu neyi de kabul etmez? Neshi de kabul etmez. Bir kelam neshi kabul etmiyorsa o Şimdi zuhur itibariyle olan kısımları bitirdik. Hafa itibariyle olan kısımlara geliyoruz. Yine ayetlerden işare vereceğim inşallah. Ve yine kafiye manâhu. Eğer lafın manası hafî, gizli olursa, o da fehim bu kafa, fehim ma kapa kafâuhu. O lafızdaki, lafzın manasına, yani lafızdan mananın zuhurundaki kafa, zahir olmasındaki kafa, zahir olmasını engelleyen bir şey var. Ona kapa diyoruz işte. O kafa ya olur değil değil de siqadan başka bir şeyden kaynaklanan olur. Na ki yani şiradan kaynaklanmıyor, siqadan başka bir şeyden kaynaklanıyor. Bu en alt seviyedeki mananın anlaşılmasındaki bildir eğer sıfadan kaynaklanırsa ki diğer kısımların hepsi sıfadan kaynaklanacak. Onlar da kademe kademe artacak. Bu hafidir. Şimdi buna misal olarak bakın. Bismillah. es ve s-sariqatu fakta'u Çalan erkek ve çalan kadının ellerini kesin. Ayet-i Kerime. Salim kelimesi Çalmaya vakt edinmiştir. Nasıl çalan diyoruz zaten değil mi? ama nasıl çalan? Sağlık kelimesini çalan derken bir kimsenin koruma altına aldığı bir malı, o kimsenin riyabında veya o kimsenin bilgisi olmadan riyabından aslında onu kastediyorum. Ne yapmaktır? Almak. Koruma altına aldı. Mesela evinde koruma altına almış. Siz evine giriyorsunuz, onun haberi olmadan o malı oradan alıyorsunuz. Bunun adı çamlandır. Şimdi bu ayet-i kerimedeki es-sariku, yani serikat lafzı hafidir. Nerede hafidir? Lafzın kendisinden kaynaklanan manasını anlama noktasında bu lafın Terikat lafının manasını anlama noktasında lafızda bir sorun mu var? Hayır yok. Lafız bir manaya vaz değilmiş zaten. Çalma manasına vaz edilmiş. Bu benim. Çalmayı da biraz önce anlattım. Bunda bir sorun yok. Peki sorun nerede? Zaten biz ne diyoruz hatı için? Lafın kendisinden değil. Ya lafızdan başka bir şeyden dolayı bir hafa geliyor o lafın manasını anlamaya. Nereden geliyor peki? O da şuradan geliyor. Biliyorsunuz hırsız deriz, yan kesici, kefen soyucu da deriz. Eğer tarih yani hırsızlık yapma manasında olan o terikat dediğimiz lafız yan kesiciyi de içeriyor mu? Kefen soyan kişiyi de içeriyor İçeriyor derseniz o zaman niye can kesiciye Arapça tabiriyle tarih değil de tarar deniyor? O zaman niye tefen soyana tarih değil de nebbak deniyor? Şimdi serikat kelimesinin yani tarih kelimesinin vaf edildiği manada bir kapalılık yok. Kapalılık kelimenin kendisinden kaynaklanmıyor. Kapalılık nereden kaynaklanıyor? Ehl-i ehli lisanın yan kesici yani uyanık halde olan bir kişinin üzerinden el çabukluğu ve o kişinin de gafletinden yararlanarak üzerindeki cüzdanını veya değerli bir eşyasını almaya diyoruz biz yan kesici ona diyor ne baş ise kefen soyan ise onu yapıyor zaten gidiyor mezarı kazıyor kefede alıp gidiyor ona da ne baş deniyor ehli lisan eğer bu yan kesici manasında olan tarrar ve tefet soyucu manasında olan nebaş lafızların bu fiili gerçekleştirenlere söylemeyecek oltalardı. serikat kelimesi onları da kapsayacak. Ama serikat kelimesi onları kapsıyor mu kapsamıyor mu? İşte hafa burada. Yoksa serikat lafzının vat edildiği manada bir kafa yok. Ehli Nisan yan kesiciye tarrar Kepen soyucuya nebbaş diyor, bunlara aynı bir işim koydu. Seri kat lafzı bu tarla ve nebbaşı da verilen hükümde kapsıyor mu kapsamıyor mu? Bu usta kafa var. Kafanın olduğu yerde devreye ne girer? Teammül girer. Düşünecek. Teammül edecek. Teammül ediyor. Tarih kelimesinin yani serikatın ifade ettiği manadan daha fazlasını tarrar yan kesici ifade ediyor. Neden? Çünkü serikatın ifade ettiği mana malını koruma altına almış olan kişinin riyabından malını almaktır. Tarrada yan diye ise yine malını koruma altına almış, cüzdanına koymuş, cebine koymuş. Ondan uyanık iken onu çalıyor. Yani tarlarda ne var? Ziyade manası var. Ziyade daha fazlasını yapıyor. Çalmaktan daha fazlasını yapıyor. Madenki ki daha fazlasını yapıyor, o zaman hüküm olarak diyoruz ki bu es es faktau, hırsızlık yapan erkek ve kadının elini kesin, ellerini kesiniz, ayırı kelimesi yan kesiciyi de kapsar. Yan kesicinin de elini kesin. Yaptığı fiilden dolayı. Peki kefen soyucuyu kapsar mı? Kefen soyucuyu kapsamaz. Neden? O işi yapana sarık değil de ne baş denilmesi serikat manasından muhsan bir mana olduğundan dolayıdır. Serikat kişinin muhafaza altına almış olduğu malı riyadında almak idi. Ne baş kefen ise ne yapıyor? Kimsenin muhafaza altına almadığı bir malı ne yapıyor? Çalıyor. Bir malı alıyor yani. Dolayısıyla serikattan daha noksan bir manası var. İşte baş hakkında el kesmece cezası uygulanmaz. Netice? Netice olarak serikat kelimesi yani sağlık kelimesi maslarına gidiyorum. Kelimesi baş ve tarrar noktasında nedir? Hafidir. Bu hafa sigadan mı kaynaklanıyor? Lafızın sigasından mı? Hayır kaynaklanıyor. Haric nedir? Ehl-i normalde serikat lafının içecek olmuş olduğu manalardan ikisine ayrı lafız koymalarıdır. Tarrar ve Orada işler ne oldu? Hafa ortaya çıktı. Teemmuh ile bunu birini serikatın hükmüne sokarak yani Tarrar'ı, Nebbaş'ı da çıkararak halletmiş oldu. Peki. Geçelim ikincisine. Ve immâline siha. Ve da sihanın kendisinden kaynaklanır. Ne? Hafa. Lafızan mananın anlaşılmasındaki o hafa nereden kaynaklanıyor? Siganın bizzat kendisinden kaynaklanıyor. Bakar. Siganın bizzat kendisinden kaynaklanıyor da bakar. Bakacağız derken üç kısmı buraya sokacağız. Ama değişik cihetlerden, itibarlarla. Böyle bir kanıtı idrak ile idrak etme, yani hataları ortadan kaldırıp murat manayı tamamlayıcı ile anlama mümkün ise tahvülmüş ona değil, onamış Buna misal olarak da Bismillah, Fatuha ve Kumbalnaşitim. da dilediğiniz tedliyette yaklaşın. Çok önemli burası. Bakın. Şeliat bize afkamı deyan ediyor. فَتُو حَرْتَكُمْ اَنَّا شِيْتُونَ فَتُو حَرْتَكُمْ اَنَّا شِيْتُونَ dediğimiz zaman hanımlarınıza gilediğiniz tecniyete yaklaşın. Şimdi bu kelamı inceleyen usulcüler اَنَّا kelimesi اَنَّا شِيْتُونَ var ya o emna kelimesi min eyle manasına geldiği gibi keyfe manasına da gelir. Müsterek bir lafızdır ha. Min eyle manasına geldiği gibi keyfe manasına da gelir. Peki bu ayetin kerimede enna hangi manada kullanılmıştır? Bakınız sorun nereden çıktı? Fıkadan çıktı. Kafa nereden çıkıyor burada? Fıkadan çıkıyor. Biz bu ayet-i ne anlayalım? Eğer min eyne diyecek olursak enna'ya, o zaman mana şu olur, hanımlarınıza yaklaşınız, min eyne siktum. Dilediğiniz tarafından, ister ön yoldan ister arka yoldan demek olur haşa. Mana Ama hanımlarınıza yaklaşınız, keyfe manası verecek olursak, keyfe siktum. Ön yoldan olma şartıyla hangi keyfiyette olursa olsun. Demek olur. Doğrusu da bu zaten. Niye bu onu söyleyeceğiz? İşte şimdi bu enna sigamın kendisinden kaynaklanan murat manayı anlamada bir kafa var. Burada bir kafalılık var, bir dizilik var. Anlayalım bunu. Neyle anlayacağız? Fe in emtene idrakuhu bit Yine bu ayet üzerinde Teemmül ile bu sorunu ortadan kaldırabiliyorsak müşkil olurlar. Kaldırabiliyor muyuz? Evet kaldırabiliyoruz. Neden? Çünkü ayeti kelimenin evveline baktığımız zaman, daha doğrusu enna'nın evveline baktığımız zaman se'tu harsekum diyor sevdala. İfadeye bakınız. Harsekum. Har kadınlar demek değildir. Ha? Harsekum ekim tarlalarınız demektir. Ne kastediliyor yani hanımlar tabi murat mana odur da ama hamse kelimesi hanımları ifade etmede özellikle o kelimenin kullanılması enna'nın fet'e manasına olduğunu olduğuna bir delalet ediyor. Neden? Çünkü hars demek ekim tarlası demektir. Yani üretendir. Kadında ön yolnu üretendir, arka yolnu. Doğum ön yoldan oluyor, değil mi canlar? Dolayısıyla burada emma kelimesinden kast o zaman nedir diyoruz biz? Keyfe manasıdır. Yani hanımlarınıza ön yoldan olmak artıyla hangi keyfiyette yaklaşırsam yaktır. Daha derinle girmiyorum Herhalde keyfiyeti anlıyorum. İşte biz bu işkali neyle ortadan kaldırmış olduk? Yine ayeti kerimede yapmış olduğumuz teennuh ile ortadan kaldırmış olduk. İşte böyle teemul ile siqadan kaynaklanan kafa kaldırılabiliyorsa buna müşkildirler. bu kelam. Peki. E illa eğer teemul ile idrakı mümkün değilse, yani bir kafa var kaynaklanan ama teemul ile onu ortadan kaldırmamız mümkün değil. Eğer böyle olursa, o zaman peink bakarız. Peinkane beyanu meryuben. Eğer o anlaşılmayan murat manayı beyan, o kelamı terleden kim ise, ondan ümid ediliyorsa beyanı sahuan Ona mucmel denir. Mesela salaplafsız. Ne demektir? Dua demektir. Lügat manası olur. Salat kelimesinin lukat manası nedir? Dua. Zekat manası nedir? Nema artan demektir. Peki salat lafzından akimus salatı. E, salatı lafzı mükveldir akim salatenin dışında da, yani bu lafızda ne kadar teemmül ederseniz edin, salat kelimesinin manasının, efal malum malume, erkan mahsusa, yani kılmış olduğumuz, yapmış olduğumuz ibadet manasında olduğunu siz anlayamazsınız. Eğer bu ne manaya geldi, bundan kastedilenin ne olduğunu, beyanı zümit ediyorsak ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şu bunu bize ne yapıyor? beyan ediyor. İşte bu mücmeldir o zaman. Hıfızdan hiçbir şey anlayamıyorum. Peki. Ve illa eğer beyan da ümit edilmiyorsa fehvel müteşavir. O müteşavir. Ne gibi? Ayetlerin evvelindeki huruful mukatta'a gibi. Elif Bunun beyanını da ümit edemiyor. Ne manada bu bilelim e oldu müteşabih o zaman. Siga'dan kaynaklanan bir kafa var Murat Mana'nın anlaşılmasında onu lafın kendi içinde teemmül ile halledemeyeceğiz gibi i̇şte ona dair bir beyan da gelmedi. Öyleyse bu nedir? Bu müteşabihdir. Velhamdülillahi Rabbine Bugün bu kadar inşallah. Biraz rahatsızım. Fıkıhtan onun için okuyamıyorum. Hakkınızı helal et.